939. konu, Hazreti Peygamber'in hoşlanmadığı bir sözü, eşabının yüzüne söylemekten haya etmesi, Hazreti Peygamber bir kişinin elbisesinde sarı boya gördü, bu hoşuna gitmedi, adam kalkıp gittikten sonra oradakilere, eğer siz bu kişiye, şu sarı boyayı üzerinden temizlemesini söyleseniz ne güzel olurdu, dedi, çünkü Hazreti Peygamber, hoşuna gitmeyen bir şeyi bir kimsede gördüğünde, onun yüzüne söylemeye haya ederdi.